Oh yeah. ikaste Merhaba Kainat, bugün 9 Ocak Pazartesi, yıl 2012, ay 1, gün 9, Kasım 63 1433, Hicri Sefer 15, 1427, Rumi Aralık 27 Enerji Tasarruf Haftası Günün Tarihi 23 yıl önce bugün Şahir Cemal Süreya İstanbul'da vefat etti. 1931 yılında doğan şair yeni şiirin modern ressamıydı. 48 yıl önce bugün 19 9 Ocak 1964'te edebiyatımızda pek çok eser veren Halide Edip adı var İstanbul'da vefat etmişti. Yemek listesi gün 9, sebze çorbası, kapama, erişte, zeytinyağlı kereviz ve meyve. Büyük, Büyük saatli marif tak takmıyor. I saw her her. She didn't seem to care She sat there and smiled at me Then I knew She could make Suddenly the sun broke through See the sun I turned around, she was gone Where did she İlk Açık Radyo Burası 94.9, ve Açık Gazete'ye başladı. Haftanın ilk Açık Gazetesi'nin açılışını yapıyoruz. Ömer Madrem, Ayrılgaz, Mert Öztekin ve Can bizden oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Rain Park and Other Things adlı parçayla açılışımızı yaptık. The Cow Sales ailesinin. Çok uh, tanınmış bir çok iyi bilinen şarkılarından biri Rain yani yağmur park ve diğer şeyler vesaire üzerine hoş bir parça 1929'da Bill Kazansın Kazans ailesinin kurucu grubun kurucu elemanlarından onun doğum günü dolayısıyla çaldık 1967'de de Liste başlarına kadar çıkmış hoş bir parçayla açılışımızı yaptık. Biz zaman yağmurdan sonra güneşin doğduğu güneşi getirmeyi başarabilecek miyiz? Oldukça karanlık ve yağmurlu bir hava var <gülüyor> ve devam edecek gibi gözüküyor. Son Umudunuzu muhtemelen. kesmeyin gelir mutlaka. Evet bakalım şimdi haberlere. bek dünyanın da haber. ...haberle leb alep dolu olduğu bir gün değil. Malezya'dan Enver İbrahim'in e, muhalefet lideri Enver İbrahim'in... ...iki yıllık bir davadan sonra beraat etmesi üzerine önemli bir değişiklik olduğu söylenebilir. Kendisinin bir suçundan iki yıllık bir yargılanması vardı... Evet, beraat etmesini e, ettiği saatler. Daha doğrusu e, mahkeme yakınlarında bir yerde de bir bomba patladığı haberi de geldi. Ama yani herhangi bir e, devam edeceğiz demiş. Öte yandan da e, ilk seçimlerde iki yıl içinde gireceğim mücadeleye demiş. Nijerya'da da 1960'lardaki sivil iç savaştan daha ağır bir durum olduğu ortaya konuyor. El Cezire nete bakıldığı zaman Arap Birliği'nden de Suriye'deki misyon devam edecek deniyor. Çok ciddi eleştiri alıyor tabii Arap Birliği. Suriye'deki misyonun kesinlikle Suriye'deki ölümleri durdurmadığı yönünde bazı Ve devam ediyor, evet. eleştiriler var. Dolayısıyla oradan gelen ...aslında o eleştirilere cevaben yapılan bir açıklamaydı bunlar. Evet, Yeni Zelanda'da 3 ay önce kareye oturan Rena isimli yük gemisi de iki parçaya bölünmüş. ve Evet ama boşaltılmıştı sanıyorum içindeki Tam yakıt. değilmiş, ben onu anlayamadım. Gemide bulunan 385 ton petrolün denize sızma ihtimaline karşı önlem alınıyor diye de bir haber var BBC Türkçe'den. Tarihe baktım evet 8 Ocak 2012. 385 ton. Evet. 1700 ton falandı herhalde bu kalan. Bunu az sayıyor bırakıyorlar öyle mi? Yani bu kadar hmm. zaman 3 ay içinde boşaltılamamış olması da biraz endişe verici geldi bana bilmiyorum. Yeni Zelandalılar rugby şampiyonluğundan sonra ayılmışlardır artık ve ...onlar bakacaklardır... ...endişeli bir gözle belki. İklim değişikliğiyle... ...ilgili olarak da... ...2011 yılı... ...bütün şimdiye kadarki... ...yılların en... ...büyük mali... ...ve maddi zararına yol açmış... ...yani Münih Re... ...başta olmak üzere... ...Reasyonans ve risk modelleme örgütleri bunlar sigorta şirketleri 380 milyardan daha fazla sigortalanmış kayıplardan bahsediyor. Üçte bir bu sigorta şirketleri tarafından karşılanmış. Bu 2011'deki iklim felaketlerinden bahsediyorlar sadece. Çok yakında iklim felaketleri de sigorta şirketlerinin karşılamayacağı Masarlar listesine girebilir. Ee, tabii o nasıl tanımlanacak onu bilmiyoruz. Orada çeşitli sorunlar çıkacaktır eminim. Evet. Neyin bunu... e, işte, hani, doğal felaketler, neyin iklim felaketi kapsamına gireceği noktasında? Evet, burada şaşırtıcı olan bir tek şey var. Sadece e, sigorta şirketleri, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde... Yani pek çok insanın öldüğü ve büyük zararlara yol açtığı söylenen bu iklim değişikliğine bağlı zararlara karşı işte sera gazı emisyonlarının azaltılması için bir mücadele vereceklerini bir kampanya yapacaklarını düşünüyorsunuz öyle olmamış. Derin bir sessizlik var. Sigorta şirketlerine. Evet. Niye sigorta şirketlerine öyle bir kampanya gelsin ki? Ödeyemeyecekler diye bunda. E, sigorta sonra. şirketleri poliçelerde işte iklim felaketlerini kapsamamaktadır gibi madde eklediği zaman altı puntoylar hiçbir sorun kalmaz. Ama bu gidiş gidiş değildir diye bir yandan da bütün etrafında deklarasyonlar yayınlayıp duruyorlar. E, böyle. Tamam gidiş gidiş değildir bizi koruyacak yasal düzenleme yapılsın. Evet belki öyle. En azından e, temiz enerji ya da enerji tasarrufu haftası ya bu şimdi saatli marif takviminden de baktık. Dünyada da herhalde öyledir. Enerji tasarrufu projeleri yani sera gazı emisyonlarını salımlarını azaltacak bazı projelere yatırım yapmaları beklenebilir değil mi? O da öyle değilmiş, yanlışmış. Neyse bu özet biraz uzun sürdü ama ben de bir şey söyleyeyim. En azından iklim değişikliği e, kısa vadede, kısa vadede diyorum uzun vadede e, kimsenin işine yaramayacak da kısa vadede Kanada'daki e, fok balıklarının işine yarayabilirmiş. Hmm. Evet. E, Guardian gazetesinden bir haber var aslında geçen hafta çıkmıştı ama geçen hafta yoğun gündemi içinde verememiştik. Ee, geçen perşembe günü Kanada'ya çok yoğun çağrı oldu. Çünkü e, incelen deniz buzulları yüzünden e, fok balıklarının ölümleri çok ciddi şekilde artmış. Dolayısıyla Kanada tarafından öldürülmelerine bir son verilmeleri çağrısı yapılmış. Son verilmesi çağrısı yapılmış. Evet, i̇klim değişikliğinden de bir çok önemli yayın Ortaya çıkarıldı. Olağanüstü bir e, güç taşıyan bir makale, James Hansen ve arkadaşları tarafından. Bu ilk dünyaya ilk küresel iklim değişikliği konusunu attıkları zaman küresel ısınmayı zarlarla ifade etmişlerdi. Yani zarların e, altı tarafı olan zarların mesela kırmızıyla boyuyorlar aşırı olaylarda onların gelme şansı ne kadar her atışta diye. Ve büyük bir artış olduğunu ilan ettiler nihayet. Çok ayrıntılı bir araştırmadan sonra ve yazları özellikle ayrıntısına belki biraz daha sonra girebiliriz. Ama yani muazzam bir sıçaklık ve kuraklık durumu bekliyor pek çok yerinde dünya haritalara baktığın zaman kırmızı ve kahverengi yerlerden geçilmiyor ve yeni kategori aşırı sıcak yazlar kategorisi eklenmek zorunda kalıyor evet ondan sonra da yani hayatın adapte olduğu dünyanın şartlarının değişmekte olduğu su döngülerinin değişmekte olduğunu açıkça ortaya koyuyorlar ve 1980 ile 2001 arasında yani 30 yıllık bir şey tamamen olağan dışı durumdalar. Bunun bitkiler ve hayvanlar ve can, diğer canlılar üzerindeki etkileri üzerine çok düşündürücü bir araştırma çıktı. Bunu da söyleyelim. Sigorta şirketleri pek ilgilenmiyorlar bu durumda reyatçı ama diğerleri böyle şeyler yayınlıyorlar. Evet günün en önemli haberi olarak da herhalde Uludere'de komutanın görevden alınması haberiyle bakabiliriz meseleye. Uludere'deki 35 kişi değil 34 kişiymiş onu da biliyor musun? Niye? Yok hayır. Neden bu değişiklik? 35 kişi parçalanarak öldü zannediyorduk biz. 34'müş çünkü o şey teşhis edilmiş nihayet bacak ve kolun kime ait olduğu ölenlerden birine mi ailenmiş? birine ve ikisine daha doğrusu aitmiş dolayısıyla şey tamamlanmış çok az, az acı ama galiba 34 kişi böyle bir haberimiz var o Şırnak Uludere'de yapılan hava saldırısında 35 kişinin ölümüyle ilgili soruşturmada Gül Yazı Alay Komutan Vekili Albay Hüseyin Onur Güney görevden alınmış durumda evet buna da bakacağız diğer haberlere. Hafta sonundan gelen çok önemli diyebileceğimiz hem analiz hem de haber olabilir. Fakat o kadar günün belki de en önemli haberini yine Hürriyet gazetesi vermiş. Ama onun solu saklısaydik keşke. Önemli haber. Şimdi Emre. reytingimizi düşüreceksiniz. Herkes kapatacak radyosunu bu haberi duyduktan sonra. Niye? Ee, bitti artık bunun üstüne opsiyen, hangi Daha önemli bir haber verilemez diye değil mi? Evet. evet. Olsun. Bizim ilke olarak... Doğru söylüyorsunuz. Asla reyting düşünerek haber e yapmadık. En bugün En önemli haberi daima bize göre vermeliyiz. Washington'ın en güçlü kadınlarından biri olan Halter Şampiyonu... Yok pardon. Amerika Birleşik Devletler temsilcisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı İlyana Ross Lehtinen anne tarafından kırklar elili çıkmış. Bitti. Belki bir müzikle çıkabiliriz bunun üstüne aslında. Bir da çıkalım bence. Olur. olur. 10. <gülüyor> yıl marşı falan çalalım diyorsunuz. Bizim İlyana başlığıyla hakikaten Hürriyet Gazetesi Türkiye Türklerindir logosuna daha doğrusu, <gülüyor> evet logosuna çok uygun bir yayın yapmış yine. Bu çok insanın nefesini kesecek güzellikte bir şey yani. Amerika Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı'nın kırklar elli olması, yarı kırklar elli olması kadar önemli. Hiçbir şey olamaz. Peki Hürriyet Gazetesi ne zannediyor acaba Amerika'daki e, halkın genel olarak ...orada yani hani Amerikan yerleri dışında... ...orada böyle ağaçlarda falan mı yetiştiğini düşünüyor? Tabii. E hepsi bir Ana, yerden an, gidiyor. Ananas gibi belki. <gülüyor> <gülüyor> ama, o da Hawaii'deydi değil mi? Asıl yerli. En son katılan, birliğe en son katılan eyaletten bahsediyorsunuz siz de şimdi. Olacak iş değil. O da Küba'da doğmuş zaten ama. Kim? Kim? Bizim 40'lar edildi He. Ben Beni şey daha çok mutlu etmişti. da İstanbul'da buluşmuş. Bob Dylan'ın ailesi arasında Trabzon'dan gitme olduğunu söylemesi üzerine bizim gazetelerde haftalarca bu haberleşmişti. O zamanlar çok mutlu olmuştum. Kağızman değil mi? Evet. Evet. Mitt Romney'in de dış politika danışmanıymış. Bu da ayrıca daha da bizi sevindirdi tabii. Mitt Romney'de belki Tekirdağlı'dır. Yakın diyorsunuz olabilir. Kuzen tarafından. Peki evet. bence bir ara verelim bunun üzerine. Evet konser kaydında Joan Baez Amerika'nın ünlü folk şarkıcısı folk rock şarkı, besteci aynı zamanda kendisi 1941'de bugün doğmuştu 71 yaşında ve e, çok en iyi bilinen şarkılarından birisini seslendiriyordu. The Night They Drove Old Dixie Down. Fakat Aslında kendi, kendi parçası değil. Da, bir Robbie Robertson bestesi. Evet, The Band Çok güzel bir şarkı. Sık sık ara sıra Benden de çalma fırsatımız oluyordu. Band grubundan da bunu. Hakkını verelim yalnız bence. Yani kişisel fikrim ama John B. bunun üstüne su dökecek bir yorum da bilmiyorum. The Band'in ki de orijinalde dahil olmak üzere. Evet, tartışılabilir, evet. evet. evet Demin rakamlar veriyorduk. İklim değişikliğinin akıl almaz boyutlarda zarara yol açtığını. Bir rakam dizisi daha verelim. Bu kemer sıkma diye adlandırılan politikaların sonucu olarak Avrozon bölgesi yeni bir rekora ulaşmış ve gençlerdeki işsizlik oranı 3 milyon 300 bin kişiye ulaşmış gençler arasındaki işsizlik oranı çok ciddi bir rakam olduğunu söyleyebiliriz herhalde bunun da evet. Eurostat nasıl okunu? Eurostat, herkes... Eurostat veya Eurostat evet. e, Avrupa Komisyonunun işsizlik kurumu aslında. İspanya'da en yüksek olduğunu 20 yüzde 22 onda üç şey dokuzla 23'e yakın. Yunanistan'da 18, 10'da yani o da 19'a yakın. Eylül'de bunlar rakamlar. Ve Litvanya'da da 15, 10'da 2011'in 3. çeyreğindeki rakamlar bunları vermiş. Ve gittikçe yükseliyor. Guardian gazetesine göre de bu ne alakası var diye insan bakıyor tabii şey Yani kemer sıkma politikaları neden? İşsizliğin artmasına yol açıyor diye. E çünkü kamu harcamaları kesilince ve iş yerlerine, ticarete ve güven de sarsılı çökünce hatta deniyor. 16 milyona çıktı diyor Guardian gazetesi. E 587 bin kişi daha artmış 2010'daki rakama göre. Benim burada anlamadığım bir şey var yalnız. Ee, şey kamu harcamaları yani bunu gerçekten bilmediğim için soruyorum burada Hani herhangi bir kinayeli yorum olarak alınmasın. Ee, kamu harcamalarının kesilmesi meselesinde Avrupa'da e, şey ilk başta hatırlıyorsunuz işte bankaların devletleştirilmesi kurtarılması strateji olarak uygulandı. Daha sonra hemen sonrasında akabinde de şey geldi bir çıkış stratejisi hani böyle devletlerin harcaması sonsuza kadar bu şekilde devam edemez. Evet. Batar yoksa. O yüzden bir çıkış stratejisi işte acilen bunların kesilmesi, kesintiye gidilmesi işte bu kemer sıkma politikalarının uygulanması vesaire. Peki nasıl hani sadece bankaların kurtarılmasıyla nasıl bir çıkış hedefleniyordu? Bilmiyorum yani hani biraz strateji olarak bana şey gözüküyor, eksik gözüküyor hani size de. Belki önünüzdeki haberden onunla ilgili yorum da okumuşsunuzdur diye bir sorayım dedim. Yani burada böyle bir yorum yok fakat çok bu bağlantı ikisi arasında bir bağlantı zaten kurmak imkansız. Bence bu kemer sıkarak nasıl bu işin içinden çıkılacağını izah eden şimdiye kadar ciddi akıllı bir analiz okuduğumu hatırlamıyorum. Sen gördün mü bilmiyorum. Bunun yani kemer izah Kemer sıkma için e, yani neden kemer sıkma politikası uygulanıyordu işte bütçe disiplini sağlamak Hı. adına e, vesaire ama e, zaten hani o yapısal bir sorun olduğu için tasarruf sürekli... yatırıma götürecek şirketleri e, Onlar Avrupa'da da da yeni bir bölümüne işyerleri açacaklar mantık bu ama bu böyle olmuyor bunu herkes yani Seyfettin Gürsel programcımız defaatle dile getirdi burada hani Avrupa'da yapısal bir sorun var Avro'nun e, kendisinden kaynaklanan kuzey ve güney arasındaki farklardan kaynaklanan bu şekilde devam ettiği sürece hani bir taraf devamlı olarak bütçe disiplinden taviz vermek durumunda kalacak veya sıkı bir şekilde uygulayacaksa da kan kaybedecek başka şekilde. Evet, yani bunun bir çıkış yolu yani daha doğrusu şey açısından sosyal devlet, kamu devleti ve ortak varlıkların korunması ve geliştirilmesi şeklinde anladığımız normalde toplumların da sağlık, eğitim ve güvenlik başka türlü her şeyin sürekli olarak e, ortak mal varlığı ya da ortak varlık geliştirilmesi şeklinde düşünen görüş çok gerilerde kalmış gözüküyor ve tamamen bu sisteme bağlanmaya çalışılıyor. Fakat bu yürümüyor. Tam tersine bir eğilim var. Çok e, ilginç birkaç hem kitap hem de yayınlar çıkmaya başladı. Özellikle de Jay Wall Jasper'ın yazı ve kitapları var. Onlardan 2012'de çok daha sık bahsetme imkanı bulabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü tamamen çözümsüz ve neredeyse iflasa doğru giden bir sisteme karşı bu commons denen yani ortak yaşam. ...ilkelerini çok daha fazla duymamız... ...2012'de duyacağımıza dair... ...12 sebep diye... ...oldukça enteresan bir yazısı var... ...mesela J. Wall ona ...on the Commons... ...diye de bir kuruluşun... ...başında kendisi yani ortak... ...nasıl çevireceğiz Commons'ı... ...ortak yaşam... ...ortak varlığı yani... Buna bütün e, enerjisini harcamakta olan bir Aksi e, takdirde çok ciddi bir, bir sosyal kuruluş var. adaletsizlik e, ihtimalini de e, insanın aklına getiriyor. Çünkü hani kurtarılan bankalar, tam hani bankalar çökerse sistemin geri kalanında çökecek vesaire yorumları yapılıyor ama e, bunun bedelini ağır şekilde ödeyen de büyük ölçüde bu kemer sıkma %99. etkilen evet %99 veya daha evet. fazlası daha az %80 evet. e artık neyse. Sonuç olarak yani %99 sembolik ama büyük evet. ölçüde yani çok çok küçük bir azından hatta en %1'inde birine kadar inebilecek kadar büyük bir servet dağılımı adaletsizliği olduğu aşikar. Şimdi işte yeni bir ben, bencil yani tamamen kendini ...ön plana alan bir anlayışa karşı... ...biz anlayışına doğru... ...bir gidiş var... ...işte Occupy hareketleri... ...Indignados hareketleri... ...ve Arap Baharı diye adlandırılan... ...hareketlerin tamamında... ...bu görülüyor... ...belki onun üzerinde... ...daha belki değil... ...mutlaka daha... ...ciddi şekilde durulmalıdır... ...ve mesela şirketlerin de... ...tüzel kişi mi... ...gerçek, gerçek kişi gibi muamele edilip edilmemesi gerektiği konusunda çok ciddi tartışmalar başladı ve bunu yapanların başında gelen çok ilginç Amerika'nın en büyük hukuk firmalarından ikisinin yönetim kurulu üyesi olan Robert Hinkley mesela bu böyle gidemez diyor şirketlerin tüzel kişiliğini böyle kabul edersek bu dünya batar bu hale gelir diyor. Şimdi bunu söyleyen böyle çok Radikal bir tip değil Amerika'nın. New York'ta bir mahkeme kararı var geçen evet. haftadan. Bu konuda işte çok önemli bir gelişme zinciri var. Onu da o mahkeme kararlarının şeyini inceleyemedim ben bakamadım. Ama e, oldukça önemli bir noktaya doğru gittiğimiz söylenebilir. 2012 heyecan verici. Bağlantılı bir var. haber vereyim mi araya çıkmadan? Lütfen. Ee, ABD'de Portland, Oregon'da ülkenin... E, Amerikan lehçe topluluğu bir araya gelmiş. Her sene işte bunlar bir araya gelip, linguistler aslında bunlar dil bilimciler. E, o yılın kelimesini seçiyorlar. Bu yılın kelimesi ne olmuş? Commons. Hay. Ama yakın. Occupy. Evet. Evet. İkinci e, tahminde bildiğiniz. E, İşgal. Evet. Çok e, son derece önemli gelişmeler oluyor. Türkiye maalesef kendi iç e, problemleri yüzünden. Bunun biraz bir hayli dışında kalmak zorunda kaldı ama 2012'de yakalayacağı ümidindeyiz en azından açık gazde bu konuda çabalarını sürdürecektir diyebiliriz herhalde. Evet pek şimdilik bir ara verelim devam ediz ee, en gelecek senin en o yoğun kelimesi hangisi olacak biliyor musun? Öngördüm bulamıyorum. Ben bulayım Türk. Kırklar elde olabilir. Siz iki telliden baktınız konuya direkt. <gülüyor> evet. Açık Led Zeppelin'den dinledik Immigrant Song Göçmen şarkısı. Led Zeppelin grubunun kurucu elemanlarından gitarist, besteci ve prodüktör aynı zamanda Jimmy Page'in de doğum günüydü 1944'te. Bugün onun için de çaldık ayrıca The Yardbirds gibi süper rock grubunda da yer almış kısa ömürlü olmasına rağmen önemli bir grupta. ...Cemipeyce e bir günaydın demiş olduk... ...doğum günü bu şekilde. Evet şimdi... ...işin ağır tarafına da... ...biraz dönebiliriz herhalde... şırnak Uludere'de yapılan hava saldırısında... 30 ...galiba 34... ...kişinin ölümüyle ilgili soruşturmada... ...ki bu Türkiye tarihinin en... Galiba 34 bence çok belirleyici orada. Evet... Ya yani nerede gördüğümü hatırlamıyorum ama bu konuda bir haber okudum hafta sonunda bu sayıdaki belirsizliğin işte o sahipsiz organlar yüzünden olduğunu söylüyordu ve aslında sahibine DNA testleriyle de sahibine ait olduğu belirlenince ait olduğu kişiler belirlenince cesetler 34 galiba Sonuçta diyebileceğiz. Bu soruşturmadan da Gül Yazı Alay Komutan Vekili Albay Hüseyin Onur Güney görevden alınmış Şırnak Valiliği İçişleri Bakanlığı'na başvurarak soruşturmanın selameti açısından Albay Güney için görevden uzaklaştırma istemişti zaten. Ayrıca 17 rütbeli askere de sınır kaçakçılığına göz yumdukları gerekçesiyle görevi ihmalden soruşturma açılmış. Bunun çok tuhaf bir durum olduğu kanaatindeyim. Sen ne dersin? Katılıyorum. Yani sınır kaçakçılığına ıı, göz yumdukları. Bu ıı, yüzyıllardan beri devam eden... ...kaçağa gitmek gibi terimleri Türk ve Kürtçe'de her, herhalde vardır. Çeşitli dillere de geçmiş terimleri de olan... ...kaçağa çıkmak filan gibi çok ayrıntılı bir literatürü de olan bir ülkede şimdi sınır kaçakçılığına göz yumdukları gerekçesi. Bu tamamen bir şey alı. yani Suçlu yaratma. Daha doğrusu gerçek suçlu örtbas etme gibi gerçek de yorumlanabilir. Evet. Ee, 35 kişinin ya da 34 kişinin ölümü cumartesi gününde barış inisiyatifleri tarafından Beyoğlu'nda protesto edildi. Ve insan zinciri oluşturan yüzlerce kişinin kurmay Başkanı'yla İçişleri ve Savunma Bakanlarının istifaya çağırdığını da belirtelim. Evet, e, bunu okurken bir yandan da bugün Yeni Şafak Gazetesi'nin manşetinde var. Uludere Kardeşliğin Milad'ı olacak manşetine çıkmış Yeni Şafak. Başbakan Erdoğan'ın siyasi başdanışmanı Yalçın Akdoğan'la yapılan bir e, söyleşi var. Söyleşi yorum. Murat Aksoy tarafından. E, ve o söyleşiden ilginç bazı. Başlıklar var bunların üzerinden biraz gidebiliriz belki. AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan kaburda siyasi sürecin akamete uğratılması gibi Uludere'de bir mücadele sürecinin boşarı çıkarılmak istediğini kaydetmiş. Akdoğan hükümet nasıl Van depreminden sonra gereken adımları atıp istismar zeminini ortadan kaldırmışsa Uludere'nin istismarında fırsat vermeyecektir diye konuşmuş. Yani ee, çok farklı iki gerçeklik Evet, e, bir bölünme e, olmuş olsa gerek herhalde arada biz zaman, birinde zaman, kalmışız. Evet, de, zaman zamanında e, sözünü ettiğimiz türden bir kişilik yarılması. Yani hiçbirimizin uzmanlık alanı. Kainat olmak, yarılması bence bu. Şöyle dursun tam bir e, uzandayız ama insana çok amatör bir psik psikologluk ya da psikiyatrik yapmak gerekirse gerçek bir ...kişilik yarılması var gibi geliyor. Ben yani olaya sistemik bakıyorum. Siz kişisel bakıyorsunuz. Bence, Ülke bölünmüş azizim. Bence kuantumla falan alakalı bu. Evren bölünmüş kainat. Paralel kainatlar oluşmuş. Aynen Ondan öyle. Da Biz birindeyiz. Ee, başka kainatta da kalanlar var. Arada da bir bağlantı oluyor. Evet, Arada sırada psikoloji... böyle enterferans oluyor. Orada verilen demeçler buraya yansıyor gibi geliyor bana. Doğru Psikoloji mu? ya da psikiyatri gibi dallarda uzmanlığımız yok hiç ama tabii şey jeofizik bizim alanımız. <gülüyor> <gülüyor> Onun için paralel kainatlar üzerine konuşabiliriz yani. Bu konuda çok Biz... konuşmayayım ben. <gülüyor> <gülüyor> Pek benim alanım sayılmaz. <gülüyor> Kuantum, uzay. Evet şimdi. Ama bu... açıklamanın e, hakikaten içeriğine. Geri dönecek olursak bir dakika için bir kere Van depreminden sonra gereken adımların atılıp atılmadığı ile ilgili olarak bizim... Bazı tereddütlerimiz var. Zaten günlük olarak da hangi adımların atıldığı, hangilerinin atılmadığının çetelesini tutan da bir e, köşeciğimiz var. Evet, Van Birazdan günlüğü, o da girecek zaten Van yerine. Van depremi günlüğü. Pek öyle değil. Uluderen'in istismarından kastedilenini de ben açıkçası anlamadım. Evet, evet. Şimdi bu konuda dünkü Radikal Gazetesi'nin Radikal 2 ekinde Sezgin Tanrıku tarafından yazılmış çarpıcı bir yazı vardı. Belki ona girmenin tam zamanıdır. Gençlerin ardından çaresizce başlığını taşıyordu. Sezgin Tanrıku Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı aynı zamanda şimdi ihade.org'da insan hakları derneği ihade.org'da okumak mümkün raporun tam metnini de bir rapor var biliyorsunuz ve çeşitli grupların insan hakları derneğinin ve farklı grupların birlikte hazırladığı bir rapor hakikaten bu hepimizin içine de ...dağlayıcı gerçeklikleri... ...bir kez daha hak etmişti... ...Sezgin Tanrıkulu'nun yazısı da... ...o, o raporada esas... ...dayanarak çok şey yazıyor... ...yani... E, ...Türkiye'de insan hakları ile... ...ilgilenmek... ...hele bunu Kürt sorunuyla ve... ...kısaca bölge olarak... ...anılan coğrafyada yapmak... ...ölümün her türüne... ...cenazelere alışık olmak demek... Toplu mezarların peşinde geçen günler, parçalanmış cesetlerin suretleri, yakınlarını itirenlerin onulmaz acılarına tanıklıklar, satırları arasında dehşet hikayeleri, gizli dava satırları arasında dehşet hikayeleri, gizli dava dosyaları, daha biri kalkmadan diğeri kurulan taziye çadırları. O kadar çok ölüm anısı birikiyor ki insanın hafızasında geçen yıllarla diyor. Ama Şırnak'ın Uludere, Kileban ilçesine bağlı Orta Su, Roboski ve Gülyazı, Buje köylerine 17'si yasal, olarak çocuk say 17'si yasal olarak çocuk sayılan 35 kişinin düşman sanılarak öldürülmesi üzerine bombalamaların duyulmasından hemen sonra gidenlerin arasındaydım. Başbakan, bakanlar tarafından kendilerine kaçakçı diye bahsedilen insanların çoğu ''İlk öğretim ve lise öğrencisi, kendileri daha iyi bir yaşam için eğitimden, devletin aslında kendilerine tanımadığı imkanların ucundan kıyısından hayatı yakalama umudunda olan insanlardan bahsediyoruz.'' diyor. Ve ülkenin batısında ek işler yaparak, klişe olarak, pazarda limon satarak geçinmeye çalışan öğretmenlerden bahsediyoruz onlarca yıldır. Doğusunda da ailesi aç kalmasın diye... Kaçak için yollara düşen öğrencilerden. Bu beter tablo 21. yüzyılın model ülkesi Türkiye'den. Defalarca geçtiğim yollardan bu kez de bazı yakınlarının avukatlığını yaptığım kurbanların cenazeleri için geçiyorum. Ölüme bu kadar çok tanıklık bile 30 Aralık günü kalkan cenazelerin bir bir arkasına dizilen onlarca tabutun yarattığı sarsıntıya insanı hazırlayamıyor. Yaşamlarının baharında En yaşlısı daha alel acele kazılmış Toplu mezarlara düşen gençlerin arkasından Çaresiz baka kalıyorsunuz Bu cenazelerin PKK bayraklarına sarılı olduğu söylendi Hatta bu iddiayı başbakan da meclis kürsüsünden dillendirdi Oysa bahsi geçen Tırnak içinde bayraklar Diyarbakır'da Bölgede birçok merkezde çarşı pazarda satılan sıradan örtüler. Tabutların üzerinde birer hübri vardı. Yani genç kızların taktığı. Kafaya takılan konu bu örtüler olmamalıydı. Ben şuna takıldım mesela tekrarlıyorum. Bu kadar çok tabutu aynı anda görmemiştim. Tabutlar kuyruk oluşturmuştu gömülmek için. Uzun uzun kanallar gibi mezarlar açılmıştı tepenin eşiğine. Mezarları hazırlayan köylüler... Sanki ölmemiş insanlar için çalışıyor gibiydiler. Evden ele geçen mezar taşlarını büyük bir özenle yerleştiriyorlardı. Sanki düğün kalabalığı gibi bir sürü insan ağıtlar olmasa. Nişanlısını kaybeden genç kadının sesi halen kulağımda. Ölen nişanlısının ardından o gelecek bana hediye getirecek diyen ağıtı hala kafamda yankılanıyor. İki çuvala doldurulmuş bacak kol parçalarındaki giysilerden kardeşlerini teşhis etmeye çalışan çocukların halini anlatıyordu. Otopsiye katılan avukatlar. 13 yaşında yaşamını yitiren Şivan Encü'nün cebinden iki kek çıkmış. Birinin, birinin ancak yarısı yenmiş. Taraf gazetesinde bugün sürmâşette ee, şu, gene aynı olaydan bahsediliyor. Yani şeyde bir saniye şeyde söyleyeyim. insanlar gitmiş kumaş parçaları kalmış. Kamuoyunda tartışılansa tabutları örten bayraklar. Evet. Oysa bayrak yok. O tabutları örten hiçbir şey yok. Bayrak bakanın gözünde demiş. Tanrı Kula. Evet. Şöyle dinliyor taraf gazetesinde de. Kurtulanlarla yapılan bir söyleşiden. 28 Aralık akşamı 60 katırla yola çıkan 38 köylüden çok az evine dönebilir denilmiş. Dönenlerden Hacı Davut ve Servet Encu yaşadıklarını anlatıyor. 16.30'da köyün içinden aleni bir şekilde geçtik. Yarım saat olmamıştı ki tepemizde her onu duyduk. Jeneratör gibi bir vın sesi. Yükleme yapılıp katırlar dönüşe koyulduğunda saat 19.30'du. Yani arada 3 saatlik bir farktan bahsediliyor. 16.30'da yola çıkmışlar. 19.30'da geri dönüyorlar. Yükleme yapılıp katırlar dönüşe koyulduğunda saat 19.30'du. Heron'un sesini yine duyuyorduk. 21'de sınırı geçmeyin asker yolu kesti telefonları geldi. Havan mermisi atıldığını işittik. Durduk. Beklerken börek yedik. 10 dakika sonra büyük bir patlama insan parçaları katır parçalarına karışıverdi. Neymiş? Evet yani vicdanlar o kadar nasırlaşmış ki diye devam ediyor. Bir bölümne daha kulak atacak olursak. Göz atacak. Sezgin Tanrıklu'nun Radikal 2'deki yazısına Önce Van depreminde Ve şimdi de Uludere'de Ankara merkezli Siyasi çatışmalar, çekişmeler Tüm insaniyeti Gölgeliyor Oysa politikanın dizişmesini bir yana Bırakıp Uludere'de, Şırnak'ta ve Ötesinde artık Diyarbakır'dan Bakınca bile kolay okunamayan Karmaşıklıkta Artık Diyarbakır'dan bakınca bile kolay Okunamayan diyor yani Asıl bence can alıcı cümlelerinden biri tane konumun bu. Diğer bakırdan bile okuyamıyorsunuz meseli diyor. Ee, okunamayan karmaşıklıktaki sadece vicdan gözüyle bakılınca ayrıntıları seçilebilen birçok ince insani detaya artık hiç kimse kör kalmamalı demiş. Yani hakikaten çok ağır. Kürt sorunu çözülmedikçe içinden çıkılmaz hale geliyor. Bölgede PKK ile devlet arasında hep şiddetten mağdur biçare kalan halk her şeyin farkında. Sorguluyor ve şunu demişler mesela. Devlet, bakanlar Libya'daki yaralıları özel ambulans uçaklarla gidip getirirken veya Mavi Marmara saldırısı nedeniyle İsrail'e götürülen yaralıları uçaklarla Türkiye'ye taşırken Şırnak'taki helikopterler kullanılarak kendi vurduğu yaralıları kurtarabilirdi. Bazı yaralılar <gülüyor> soğuktan donarak öldüler diyor. Her onlar her şeyi tespit ediyor. Bizim çocuklarımızın üzerinde silah yoktu. Her onlar bunu tespit etmiş olması lazım her onların. Buna rağmen neden çocukları bombaladılar diyor. Amacımız <gülüyor> şeker ve mazot getirmekti. Hatta giderken insansız hava aracının sesini dahi duyduk ancak senin de dediğin gibi işte ancak sürekli gidip geldiğimiz için yolumuza devam ettik. Şimdi bunun kaçakçılığın soruşturması yapılıyor öyle mi? 20 kişilik grup imha oldu diye anlatıyor çocuk. Birçok tanıklık var hayata dair diye bitirmiş Sezgin Tanrıkulu. Ama en zoru halen son olmayacağını da bilerek ölümlere tanıklık etmek. Sezgin Tanrı yazısı Radikal 2'de gençlerin ardından çaresizce Van depremi günü Günaydın. Bugün 9 Ocak 2011 Pazartesi. Van Erciş depreminin 78. Van Ecemit depreminin 61. günü. Depremin üzerinden neredeyse 80 gün geçti. Van hala normale dönmedi. Uzunca bir zamanda dönecek gibi görünmüyor. Bugün Van Kadın Derneği'nden Zozan Özgökçe ile görüş konuşacağız. Van depremi günlüğünde sıkça görüşlerine başvurduğumuz birisi Zozan. Depremin ilk günlerinden beri neredeyse hiç uyumadan çalışıyorlar orada. Zozan günaydın. Senle iki haftada bir artık rutine oturmuş bir görüşme yapıyoruz. Şunu sorarak başlamak istiyorum. Devlet kanallarından ve hükümetten Van'da hayatın normale döndüğüne dair sinyaller ve haberler geliyor. Siz orada nasıl yaşıyorsunuz bu son günleri? Ya hala bizim maçımızdan birçok belirsizlik var. Yani biraz önce bile ailem arada dedi ki evin evleri hiç haber vermeden yıkıyorlarmış falan. Hani her yerden böyle içeriden eşyaların çıkarılması ve aile yani ev sahiplerine haber vermeden yıkıyorlarmış falan diye bir söylenti dolaşmış mesela bugün. ama hani orada daha zaman sonradan öğrendi ki daha zaman var hani böyle bir şeyi. Hani bir fikirler hani bir bilgi konusunda çirilik var ama yani onu sürekli size daha önce söylemiştim hala öyle. İşte konteynerler ayın beşinde teslim edilecekti ama on gün daha uzadı. E, konteyner kentleri de, hani konteynerleri de ağır hasarlı olanlar yerleştiriliyor ama e, aslında hasarlı, orta hasarlı evlere de girilemiyor. İşte beşte ne olacak, ne ne bitecek falan hani bir bir şey oluyor. Hmm. Belirsizlik evet. devam ediyor Evli aslında. Evet bir belirsizlik yani. devam ediyor. Hı -hı. Zozan Oo, geçtiğimiz hafta var. geçtiğimiz hafta Erciş'ten bir arkadaşımızla konuşurken şöyle bir sonuç ortaya çıktı. Erciş'te de konteynerların geciktiği ve Mevlana evlerinde hayatın sürdüğü ve tabii o Mevlana evleri denilen şeyler aslında birer kutu. Dolayısıyla evet, hani su tuvalette suydu falan. Ama Erciş'te şöyle bir vahim durum olduğunu duyduk geçen hafta konuştuğumuzda hmm. artık temiz su dağıtımının kesildiği. Hı. Vanda dağıtımlar Van'da nasıl? Yoktu. Vanda zaten yoktu böyle bir şey. Yani temiz su dağıtılmıyor. Dağıtılmıyordu zaten. Hatta kullanmak için de su yok. Mesela konteyner kente geçen hafta yani yeni kurulan ve ilk yerleştirilen konteyner kente gittik. Orada da şey yok. Su akan su yok yani. Hani kullanım için bile su yok ve mesela bir bir Mevlana evlerde bir yere gittik. Çocukları sarılıktı. Hani bir salgın hastalıklar da var. Ee, su zaten bir sorun yani hele banyodan tutun da içme suyuna kadar ve hani mecburen hatta dün de bir eve gittiğimizde evde su yoktu ve kuyudan su çekiyorlar. O su nasıl güvenilir mi bilinmiyor yani. Suyu da çok ciddi bir sorun var zaten. Van merkezde de var yani. bu yani. Evet. Peki yani, siz evet. özel olarak kadınlarla ve yalnız kadınlarla çalışıyorsunuz. Tatsız şeyler Hı -hı. konuşmuştuk daha önceki zamanlarda. Evet. Durumlar Hı -hı. nasıl? Ya işte şimdi biz bu yardım dağıtma işinden çok hani biz kendi asli görevimize dönüyoruz yani. Ona, ona daha çok şey yapıyoruz, odaklandık ilk tekrar. Ya bize işte boşanmak istediğini söyleyen kadınlar geliyor. İşte şiddet gördüğünü söyleyen kadınlar geliyor. Telefonla ulaşıyorlar. İşte bu süreçte işte hani kumadının olduğunu ve hani bu süreçte bunun katlanılmaz olduğunu söyleyen kadınlar var. Tabii bu birçok şeyi arttırdı kadınların yaşamlarında. Bu devam ediyor. Şimdi en azından hani bir şey ilerki zamanlarda yani psikologla çalışacak. İşte şey avukat sorunu var mesela. Kadın avukatlar maalesef şu anda sadece bir tane kadın avukat var. İşte baronun şeyi yoktu. Baron'un hani merkezi ve adli yardım kadın aktör merkezi kurulmuştu. O şu anda çalışmıyor mesela. Hani böyle bir hukuksal psikolojik konularda ciddi bir e, hizmet eksikliği var. Aynı zamanda kızlıydı alandan yavaş yavaş çekilmeye başladı sanki her şey normale dönmüşse o gün Afat'a gittim ben. Afat'ta da hani eskisi gibi o hareketlilik yok yani. Kendin hiç yerinde yok. Hani kamu kurumlarında da yok. Hani bir baskınlık herkesde bir bir normale dönme isteği var ancak öyle bir durum yok. Hani öyle bir istek var ama maalesef fiiliyatta öyle değil. Peki Ozan şimdi orayı anladığım kadarıyla bir adli artık yardıma başlamak gerekiyor. Belki başka şehirlerden avukat arkadaşların gelip evet, orada durumu... kadın bakış açısına sahip kadın avukatlarına ihtiyacımız var. Bir de kadın psikologlar ihtiyacımız var. Kadın psikologlar Kadınlarla ve görüşme kadın avukatlar. Yapacağız. Kadınlarla çalışma, deneyimi olan kadınların gönüllülüğüne çok ihtiyacımız var bu süreçte. Peki, ama şöyle iyi bir haberimiz de var galiba. Kendinize bir yer tuttunuz değil mi? Evet, evet. Bugün yani bir şey yaptık, tuttuk. Bir kısım eşya taşıdık. Yani en azından gelen gönüllülerin kalabileceği falan bir yer düşündük bir aynı zamanda. Zaten konteynerlerde ve işte ileride de yani gidici aracımız da hala gelmedi. Onu da bekliyoruz ki köylerde ve periferde çalışalım. Ama bayağı hani danışma merkezine gelen, işte bizim irtibat numarımızı arayıp da... Sorunlarını anlasan ve hani ne yapabilirim sorusunu soran birçok kadın var. Ee, yani yetişemiyoruz diyeyim bu anlamda. Evet bu durumda gönüllü ihtiyacınız da hala sürüyor tabii, sanırım. Tabii tabii. Şey, mesela işte, kadın arıyor diyor ki bugün hani ben şuradayım. Yani işte buraya gelip bu, e, ben gelemiyorum falan diyor. Mesela biz gitmek durumunda kalıyoruz. Normalde bu çok olan bir şey değildi. Ama hani bildiğiniz gibi yoksulluk vesaire... Hani bu daha çok şey yapıyor yani arttırdı. Peki Zozan hem gönüllü açısından hem psikolog hem de avukatlar açısından size nasıl ulaşabilirler yardım et, gelip destek vermek isteyenler? Evet derneğin telefonunu arayabilirler 0541-711-0665 0541-711-0665 Evet, şey de söyleyecektim. Bir de kadın derneği ettiğim emailı nasıl e Email e yazabilirler. Bir de mesela hani yeni gelen mülteci aileler de oluyor. Hani müttecik çalışmaları yapan, yapan ve müttecilerle ilgili çalışmak isteyen olsa o da bir ayrı bir durum. Hani yeni yeni gelen, bana hani mülteci diget başvurusu falan o yani sığma talebinde bulunan kişiler de geliyor işte Afganistan'dan doğalysamın hani içinde destek lazım hani öyle şeyler de oluyor yani hani bir yandan da bu kentteki e, bu kentin sorunları evet devam ediyor Soru, sorun hani. sorun rutinine geri dönüldü yani evet, sorun rutinine geri döndük evet çok iyi bu evet tam böyle açık açık Hı -hı. sorunlar rutinine geri döndük. doğru ve Hani ağırlaştırılmış bir şekilde bir de deprem, artı deprem. Peki Zozan çok teşekkür ediyoruz. Arada teşekkür sizi rahatsız ederim. etmeye devam sağ olun. edeceğiz. Kolay gelsin. Hı, oldu, isterim sağ olun. Van Depremi Günlüğü Açık Gazete Evet Açık Radyo 94.9 açıkradio.com.tr ve Açık Gazete devam ediyor fakat Ali Bilge ile program yapamıyoruz bugün onun için de bir şarkı çalarak devam ediyoruz şarkının arkasından da tekrar birlikte olacağız bugün Ali Bilge ile ekonomi notları ekonomi politik olamıyor maalesef. Şimdi Diamonds and Rust adlı John Mayer'in kendi bestesini dinleyerek doğum gününde devam ediyoruz. <Gülüyor> John Baez'den dinledik. Diamonds and Rust. Elmaslar ve pas. Elmas ve pas. John Baez 1941'de bugün doğmuştu. Büyük bir bütün ömrünü de sivil haklar mücadelesiyle de haşir neşir olarak geçirmiş olduğunu pek çok meselenin birinci elden takipçisi olduğunu da hatırlamamızda yarar var. Önemli bir müzisyen. Ve insan hakları aktivisti. Evet devam edecek olursak bugün söylediğimiz gibi Ali Bilge ile programımız yok. Biz de bıraktığımız yerden devam edelim. Bu ee, bu Uludere'deki katliamın sonrasını yani görüntüler hakikaten e, anlatılamaz olduğunu Söylüyor insanlar Ve şeyde ilginç olan da Mesela bugünkü taraf gazetesinde e, Tuncer Köseoğlu Tuğba Tekerek ve Remzi Budancır'dan Oluşan bir ekibin İki sayfalık kapsamlı e, Röportajları e, Aynı şeyi de gördük Biraz önce sözünü etmeye çalıştım 35 yani Böyle, akşam saatlerinde gittiğimiz Orta Su köyünde Sağ kurtulanlarla da O anda köyde olanlarla da konuştuk Gece boyunca Gece boyunca diyorum bizlere evlerini Yaşamlarını açtılar Acıları büyüktü Tuncer Köseoğlu yazmış Bunu yanılmıyorsam Acıları büyüktü Bu acıların üzerine zahmet vermek istemedik O karanlık gecede Şırnağa geri dönmeyi Göze alarak Dönmek istedik diyor Dönerseniz bizi kırarsınız Dediler kaldık O anın hikayesini dinlerken Bir şey dikkatimi çekti 35 ölümüz vardı Diyordu köylüler Şırnak'ta hastanede komada yatanı da sayarak Cenazesi gömülense 34 kişiydi İşin tuhafı gazetelerde Bu konuda burnundan kıl aldırmadan Açıklama yapan devlet görevlileri de 35 kişi öldü demişti Ertesi gün mezarlığa giderek tek tek saydım mezarları diyor. Köye tepeden bakan yerde açılan mezarları. Devlet ha bir eksik ha bir fazla demiş olmalı ki bunu bile tam olarak netleştiremedi. İnanılmaz uzak orada olan biteni. Yani e, kimin kaç kişinin gömüldüğünden bile habersiz. Bir haber evet. Sırf bu olay bile oradaki insanlara nasıl bakıldığının kanıtı, mı, kanıtı değil mi diye sormuş. Ayrıca tabii çok şey yani cesetler yanıyordu diyor. Kiminin kolu, kiminin bacağı kopmuştu. Hemen ambulans gelseydi belki birkaç tanesi kurtulurdu diyor iki yetişen gençler. Bombalanan yere varan insanların gördüğü manzara korkunç. Parçalar etrafa yayılmış. El fenerleri açık beklerken yemek için açılan azıkların parçaları duruyor kayaların üzerinde. Bir de şey sorusu var tabi o e, detayları önemli ama oraya gelmeden önce işte e, büyük bir hani yüreği nasırlaşmış e, bir kesimden gelen işte kaçakçılık da ama neden oradalarmış kardeşim falan şeklinde yorumlar oldu biliyorsunuz. Halen de oluyor. Halen de oluyor evet. E, hani nedense neden ayrıca o da ayrı bir mesele. Yani insanları herhangi bir şekilde faaliyetleri ne olursa olsun bu şekilde e, bombalayıp yok etmek e, bir suç ayrı bir mesele Ama neyse hani bir e, gerekçe verme şeyinde olmadan e, Sağ yola çıkarak değil ama anlatılım oranın gerçeği de önemlidir e, Yine aynı söyleşilen sizin az önce o detayları aktardığınız söyleşilen e, Dik dağların arasında kalmış küçük bir ırmağın kenarında kurulu olan köy Normalde de güneş ışını fazla almıyor deniliyor Kafanızı nereye kaldırsanız dik sarp kayaları görüyorsunuz. Evlerin avlusunda bulunan küçük bahçelerin dışında ekilecek bir arazi de yok. Yıllardır yaylalara yasaklı olduğu için bu 130 saniyelik köyün tek geçim kaynağı sınırdan geçip kaçakçılık yapmak. Bu iş birçok sınır köyü için ekmek yemek, su içmek kadar doğaldır. Ayrıca bunun adını kaçakçılık hani böyle pejoratif bir anlamda yüklemiş oluyoruz direkt. O Değil da e, sınır daimi mi? Eskiden var mıydı bu sınırlar? Evet, yani bu yani bunu kaçakçılık diyerek hafifletmek bilen söz konusu bile olamaz. Yani bu herkesin bildiği, genel da bildiği, Başbakanlığında bildiği, İçişleri Bakanlığında bildiği ve tüm yani Türkiye'de bir tek herhalde medyanın bilmediği bir şey bu. Herkesin orada kaçakçılık denilen o işle yaptı. Ayrıca mesela vakit olursa Yıldırım Türkiye'nin yazısına da dikkatli bir bakabiliriz. Yani Güneydoğu'da bunca zamandır yakılan ormanların haddi hesabı yok. Yani yakılmasına gözde yumulan. Yani orada saklanamazsın düşman diye tırnak içinde. Hiç kimseyi bırakmadıkları için yani memleketin ormanı da o, o memlekete... Bırakılmayacak kadar şeydi. Yani dehşet verici şeyler bunlar aslında. Yani 28 Aralık'ta 60 katırla yola çıkan çoğu çocuk 38 insan bombadan geriye kalan biri ağır yaralı 4 kişi köylülerse 35 ölümüz var dediler hep. Şırnak'ta makineye bağlı olan arkadaşlarını da ölüden sayıyorlardı. Katırlara gelince bu katliamda yola çıkan 60 katırdan sadece ikisi kurtulabildi. Biri sıkıştığı kayalıkların arasından 2 gün sonra kurtarıldı. İnsanlar kendi dertlerine düştüğü için 2 gün sonra sıra gelmişti. Ayaklarında ezilme var ama kırık değil. Veteriner getirildi yaşayacak. Diğerinin ise gövdesine şarapner parçası gelmiş o da yaşayacak yandan tabi bombaların parçaladığı bedenlerden biri de 13 yaşındaki Erkan'ındı diye Tuğba Tekerek anlatıyor. Yavruma iki eldiven giydirdim ki üşümesin. Felek Encü anne kaçağa gideceğim bilgisayarın taksidini öderim diye evden çıkan oğluna üşümesin diye çift eld eldiven giydirip yollamış Irak'a. Ben tandırda yemek, ekmek pişiriyordum diye anlatıyor. Oğlum geldi ben kaçağa gideceğim dedi. Gitme dedim dinletemedim. Üstünü başını giydirdim. Soğuktur diye iki yün eldiveni üst üste giydirdim. Erkan'a ismini bir komutan vermiş. Aynı aileden birisinin korucu olduğu diğerinin dağa çıktığı bu sınır köyünde. Bu da çok şey anlatıyor değil mi herhalde yani. 2005'e kadar komutanlarla köylülerin iç içe bir hayatı varmış. Yani senin Yeni Şafak'tan okuduğun o danışman adını unuttum şimdi. Ee, yeni Şafak'taki söyleyeyim. AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan. Eski danışmandı şimdi milletvekili. Baş danışman yani, diye baş veriliyor danışman. siyasi baş danışmanı. Evet. Yani onun e, yorumuyla buradaki yorumlar arasında biraz tam bir uçurum var aslında biraz demeyeyim ölenlerin sayısını dahi doğru e, veremeyen bir devletten bahsediyoruz yani bazen mahmur kampındaki yakınlarını görmeye giden köylüler komutanlarla da taziyede ya da eğlencede bir araya gelirmiş Felek Encü bir komutan vardı çok iyiydi karısı da mellek gibiydi diye anlatıyormuş işte o iyi komutan Felek Encü'nün tek erkek çocuğunun isminin kendi ismi olmasını istemiş Böylece 13 yıl yaşayacak bu bebeğe Erkan ismi verilmiş. Yani komutan kendi adını vermiş. Evet şimdi e, anne encü bombalama haberini aldığında kayınvalidesinin evindeymiş. Duyduğunda çıplak ayaklarıyla evden fırlayıp karda yürümeye başlamış. Yolda asker arabasını taşlamış traktörlerle sınıra çıkan ilk gruptaymış. Beni geçirmediler öbür tarafa ama yerde kara ciğerleri gördüm diyor. Battaniye sarılı çocuğunun yüzünü de göstermemişler. Feragencu'ya bir daha aklından çıkmaz diye. 32 yaşında Feragencu. Bilgisayarı da Kur'an'ı da sahipsiz kaldı şimdi diyor. Yeni aldıkları bilgisayarın bir taksitini çıkarmak için kaçağa çıkmış. Zaten Kur'an'ı da bir kez okuyup bitirmiş. Ölmeseymiş ikinci hatimi indirecekmiş yakında deniyor. Felek Encü Erdoğan'la ilgili de şunu söylemiş. Akrabası Erdoğan gibisi yoktu diye söze girerken Encü şimdi verdiği oydan utanç duyuyormuş. Erdoğan'ın öfkeli açıklamalarına çok kızmış. Biz 100 milyar verseydik Başbakan kendi oğlunu verir miydi? Parasını da istemiyoruz. Suçluları bulsun yeter diye isyan etmiş. Ve şey diyor. Tabutların üzerine konulan sarı kırmızı yeşil bayraklarla ilgili. Evet şu saatten sonra o bayrakla gurur duyuyorum şeklinde de konuşmuş. Bayrak fikri öfkeden doğdu diyen yanındaki kadının sözlerini tasdik eden anne Encü bize destek çıkanlara BDP'ye, sanatçılara, gazetecilere çok teşekkür ederim. Türklere de hiçbir kızgınlığım yoktur." demiş. Ama hükümete çok öfkeli. Bundan sonra ne yapmayı düşünüyorsunuz sorusuna "Kuzey Irak'a gitmek istiyorum ben. Türk toprağı görmek istemiyorum." diye yanıt vermiş. Bu da oldukça Ağır bir su gibi insanın mevzesine oturan cümlelerden biri tabii. Evet bu Yeni Şefa Mahşeti'nde bir kez daha. Evet Uludere kardeşliği, kardeşliğin miladı olacak diyor Yalçın Akdoğan ama açılım sürecek mesajı vermiş ama çözüm için yeni bir anayasa, yeni anayasa bir zemindir diyor ama yeni anayasadan da pek öyle umut olmadığına dair epey yazı Hani şu okuyor. ortamda yeni anayasanın nasıl yapılacağı da biraz gündeme geliyor. Evet. ve Yani köyde de artık Orta Su ve Gül Yazı köylerinde artık tek bir konu konuşuluyormuş. Kuzey Irak'taki Mahmur kampına göç. ...zaten saldırıdan sağ kurtulanların tutuklandığını... ...köyden çıkanın gözaltına alındığını da söylemiş köylüler. Ee, yani... ...bu... ...köyümüz açık hapishane olmuştur resmen demiş. Ben kaymakamı korurken başı kırılan kafasına taş isabet eden bir kişi de... ...ben kaymakamı koruyordum bir taş başıma isabet etti... ...ben de olay yerinde olduğum için aranıyorum diyor... Elbette taziyeye gelenler gelene saldırmak doğru değil ama biz de 34 can vermişiz diyor. Bunların katilleri nerede? Bu şekilde devam ederse göç etmekten başka bir çaremiz kalmayacak demiş bu Aremzi Budancır'ın yazısından. 1994'te de göç yaşamış bu köy. Ortasu ve Gülyazı köylerinin bulunduğu bölge yani. Hayır çok o, o bölgenin gerçeklerinden bir tanesi zaten. Kuzey Irak'taki mahmur kampına yerleşmiş. Yakın akraba buradaki mahmur Sadece hani göç etme değil, göç ettirilme durumu da oldu biliyorsunuz. Evet yani hakikaten insanın zorlandığı, her seferinde sözün bittiği falan deyince... Oluyor da bu sefer pek Doğrulanıyor doğrusu Evet tabi e, Burada hani söylenmesi gereken Başka ne var bilemiyorum Bu mesele ile ilgili ama şunu belki eklemek lazım bir Özrün bile çok görüldüğü Durumu da var Evet yani bakın göreceksiniz diyordu Ümit Kıvanç da Taraftaki yazısında, açın Türkiye'nin önünü köşesinde. Bu yılbaşı ileriki yıllarda çok hatırlanacak. Üstelik muhtemelen dünyanın başka yerlerinde de duyulacak bu rezalet. Kim bilir kaç senede Türkler vicdansızdır, merhametsizdir, yaftasını kaldırmak için mücadeleler edilecek. Bizden toplanan paralar lobicilere aktarılacak falan. Yani şey diyor basit bir soru sorayım biri geldi size dedi ki filanca ülkede devlet yanlışlıkla değil de şimdilik öyle olsun. 35 insanı öldürmüş uçaklarla bombalamış tam da yılbaşından 1-2 gün önce. Bu ölenler o ülkedeki en kalabalık azınlıktanmış. Azınlık yas ve öfkeye boğulurken çoğunluk meydanlarda toplanıp dans etmiş televizyon kanalları gece boyunca eğlencenin dibine vurmuş. Evet yani şeyde demiş TRT eğlence arasında Türkiye 2012'yi coşkuyla karşıladı sayın seyirciler yayını yaptıktan sonra ertesi günde yayını sürdürdüler. Eğlence arasında TRT terör örgütü yine provokasyona kalkıştı haberi verdi. Spiker de Türkiye kaymakama yapılanı konuşuyor derken çok hiddetlenmişti. Doğru. Türkiye 35 insanın uçaktan bombalanmasını konuşmaya tenezzül etmemişti. Kaymakama yapılan da şuydu. TRT'ye göre terör örgütü yandaşlarına emir vermiş. Terör örgütü yandaşlarına emir vermiş. Ortamı gerin. Yandaş kazanalım demiş. Bu vicdansızlığın bir özelliği de şuursuzlukla el ele gezmesi galiba diyor Ümit Kıvanç. Gerilecek ortam mı kalmış? 35 insanı öldürmüşsün bombalayıp kim daha neyi ne kadar gerebilir? Gerçek duygularımı bastırarak söylemek istediklerimi söyleyemeyerek bu kadar yazabildim. Anladınız siz beni diye de bitiriyor. Ankara'dan özellikle hükümetten gelen tepkilerle ilgili bu Uludere sonrasında verilen reaksiyonla ilgili bir yazı da Yıldırım Türker'den geldi. Ondan da bir kısa bölümü aktarmak isterim. Geçen hafta biz de kendi aramızda konuşmuştuk ama yayına yansılamamıştık. Cumhuriyet Halk Partisi... Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na katliam yapılan köye, daha doğrusu e, fertleri bir katliamda ölen e, köye ulaşabilmesi için helikopter tahsis edilmemesi üstüne Hüseyin Çelik'in son derece doğal, hiç mi hiç sorgulanmamış, fevkalade hızlı refleksi gözlerden kaçmasın diyor Türker. Tarihe kayıt düşülsün diye ekliyor. AKP Genel Başkan Yardımcısı Çelik şöyle dedi. Ana muhalefet Ana muhalefet partisi lideri helikopter istediğinde yarın Selahattin Demirtaş da ister. Çelik hayır utanmıyor bu sözleri ağzından kaçtı diye. Bu sözlerin açık ettiği ruh halinden, dünya algısından da rahatsız değil. O kadar doğal, o kadar ikna edici bir gerekçe ki halkı kendisini anlayıp hak verecektir. Bundan emin. En ufak bir kuşku sızmıyor içinin karanlığını. Çelik nasıl bu kadar rahat olabiliyor sizce, nasıl bu kadar fütursuzca konuşabiliyor? Hem de savaş uçaklarıyla kendi halkını bombalamasının üstünden henüz birkaç gün geçmişken hem doğa halkın çok önemli bir nüfusunun temsilcisi olarak olan bu partinin liderinden söz ederken, evet mesele işte budur. Amaç ille de ve her halükarda Kürt anasını görmesindir. Evet, Yıldırım Türkiye'nin 8 Ocak tarihli radikaldeki yazısında da, pazar dün yani, Kundakçı Devletin zifiri resmi başlığıyla resim altı. Zaten kendisinin köşesinin adı resim altı. Bu resim altı yılısı resimsiz, siz katranlı bir karanlık koyun yerine ediyor. Yani on yıllardır kimiliğin ancak gazetelerin beşinci sayfalarında küçücük birer haber olarak... ...gözümüzden kaçan Güneydoğu'daki orman yangınlarıyla yaşamaya alışmış bir milletiz. Onların neden yandığı, nasıl yandığı yakanlar, söndürmeyenler, söndürtmeyenler belli olmasına rağmen bu konuda fevkalade suskun kalan seferberlik basınımızdan defalarca yakındık. Güneydoğu'da yakılan, yok edilen on binlerce hektar orman bizim dünyamızda hiçbir zaman olmadı. O ormanlar, yanan o binlerce ağaç hiçbir çatışma sonrası şehit ve terörist sayfalarının yanı sıra belirtilmiyor. Sayılarının yanı sıra pardon. Bundan birkaç yıl önce Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı şöyle bir açıklama yapmış. Güvenlik görevlilerinin bazen yangınları engellediklerini düşünüyorum. Ama zaman zaman terör kaygısıyla yapılan bir takım şeyler de olabiliyor. Soğukkanlı olmak gerekiyor demiş. Orman mühendisleri odası bazen ormanlarda yakılabilir. Soğukkanlı karşılamak lazım demeye getirmiş. Ee, 2000. Ol. Evet. Yani ayrı bir coğrafyadan bahsediyor. İşte yarılma meselesi. 2006'nın tem... Temmuz'unda... Şırnak'ın Cudi Dağları'nda haftalarca yandığını hatırlıyor musunuz diyor ormanın. Orada gazetecilik yapan Kerem Çelik'in bildirdikleri tüyler ürperticiydi. 16 avukat suç duyurusunda bulundu. Gazeteci Çelik ilk yangının ikizce komando taburunun eliyle çıktığını belirtmişti. Biyanete bölge sakinlerinin iddiaları da yangının söndürülmesi talebinin dahi asker tarafından engellendiği yolundaydı. Silopi Belediyesi'nin yangın söndürme çalışmasına da izin verilmemiş güvenlik gerekçesiyle. Sonra Bingöl'de ormanlık alanın büyük bölümü yanmıştı. Sonra Dersim'de kalan ormanları da yaktılar. Ee, orman Bakanı Yunanistan'da orman yangınları için kullanılan denizden su çekebilen uçaklardan bizde sadece iki tane olduğunu ateş vatanı sarınca fark edildiğinde hiçbirimizi şaşırtmayacak bir açıklamada bulunmuş. Bizde de yürek var demişti. Doğduğumuz bu benzersiz güzellikteki yarımada hızla yanıp çöle dönüşü olmasa beyefendiye dönüp gülecektik. Çünkü bu memleketin en hayati meselelerinden biri olan çevreden sorumlu bakanın söylediklerinden ancak şöyle bir mantık silsilesi yaratabilmek mümkündü. Türkiye'nin ormanları yanıyor çünkü Yunanlılar'da yürek yok. Her neyse işte Mesut Yılmaz'ın da, da ağzına tutulan mikrofonun cezbesine dayanamayarak baklalardan birkaçını ortaya döküvermesinden bahsediyor Türker. Ve e, Yunan ormanlarını yaktığına ilişkin itirafı istihbarat teşkilatının eylemleri çerçevesinde derin devletin... Erdoğan hükümeti bu karanlık noktalara ilişkin Yunanistan'a derinlemesine bilgi vermek ve Yunanistan'ın maruz kaldığı büyük zararı karşılamak zorundadır diyor Yunanistan. Ee, eski Dışişleri Bakanı Bakoyenli de, Dora Bakoyenli de o dönemde adalarda yanan arazilerin Yunanistan'ın diğer bölgelerine göre %1200 daha fazla olduğuna dikkat çekmiş. Bize de Mesut Yılmaz'ın söyledikleri karşısında şaşak almış rolü kaldı diyor. Oysa Emin Çölaşan'ın yine 2006 yılının Haziran ayında çıkan bir yazısı nedense hiç tepki almamıştı. Kahraman başlıklı yazısında onu bu açık gazete mikrofonlarında da kısmen okumuş olduğumuzu hatırlıyorum. Emin Çölaşan'ın yazısını Sabah Ketene. ...aslan gibi çocuklar diye sözünü ettiği ekibiyle yurt dışında gerçekleştirdiği suikastleri anlatıyor. Ve yani içerdeki 28 PKK'lı kişiyi de uçurduk havaya diyor. Ama bu sefer çok yoruldum. Zor bir işte Ankara'ya yolun düşünce size uğramak istedim demiş Emin Çöleşan'a. Bir gazeteciyle bir suikastçı arasında basit insanlık hallerinden dem vururmuşçasına asude geçen bir bu sohbet okuru şaşırtmamıştı. Tatlı tatlı anlatan kahraman kısa süre önce 28 kişiyi birden havaya uçurmuş. Hayran olduğu yazara bir yorgunluk kahvesine uğramıştı. O da ihbar etmek yerine kahve mi yapmış? Tabii canım kahraman başlığını atıyor hmm. yazısında zaten. Evet. Ve e, KTN'de diyor ki... E, PKK terörünü desteklediği tırnak içinde belli olan ülkenin cezalandırılması konusuna gelince Keten'e şöyle anlatıyor. Malzemeleri ayrıca gönderip o ülkeye geçtik. Onların turistik yörelerinde birkaç bomba patlattık. Oraları da derhal boşaldı. Onların başkentinde metronun önünde bir patlama oldu ve halk paniğe kapıldı. Sonra dikkat ettiyseniz o ülkede de çok büyük orman yangınları çıktı diyor. Emin çalışan yazıyor ifadesinden Sabah Ketene'nin. Geçenlerde öldüğü bildirildi Sabah Ketene'nin. Evet. Ve güzelim ormanlarına yazık oldu diye sinik timsah gözyaşları döküyor. Mafya ve... terminalisi vardır ya böyle. Evet. Aynen öyle. Tüh tüh, ve... tüh yazık oldu. Yalnız mafya değil herhalde televizyonda epey dizide vardı bu konuda. Milliyetçi günlük diziler. hayatın mafyalaşması diye bir evet. multidispliner makale yazalım. ve ama bizi sabote eden yakınımızdaki ülke pabucun pahalı olduğunu ve ne ekerse onu biteceğini görmüş oldu bir daha bu iş gibi işleri açıktan yapamadılar demiş işte bilmiyormuş gibi durmayalım istedim diye de yazmış Yıldırım e, türker Bundakçı devletin zifiri resmi yazısını Evet, genişçe bir yer ayırmaya çalıştık. Dilimiz döndüğünce bu derede yaşanan katliamı ve buna karşı takınılan tavırlar üzerindeki durumu. Açık Gazete Coke came to Colombia, seeking lower wages. They got just what they came for, but as we turn the pages, we find the workers do not like the sound of their children's hungry cries. So they said, we'll join the union. They began to organize. So Coke called up a terrorist group called the AUC, said we've got some problems at the factory. The AUC went to the plant, killed two union men, told the rest, you leave the union. Or we'll be back again. Well, Coke did not complain about this dirty deed. Why give workers higher wages when Coke is all they really need? They phoned the AUC, said, thanks. Without you, we'd go broke. And to show our appreciation, here's 100 cases of Coke. The baby drinks it in his bottle, and the water ain't no good. The dog drinks it, but he don't know if he should. Some folks say it's the nectar of the gods, but Coke is the drink of the deathswads. Coke is the drink of the deathswads. Well, these workers wouldn't take this situation lying down. Some went up to Georgia, said, "Look what's happened to our town."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 is the drink of the death squad's Well now that's the situation. What are you gonna do? Cuz the death squad's run Colombia and they're paid by me and you. We can let coke rule the world, see what future that will bring Or we can drink juice and smash the state, now that's the real thing Cause the baby drinks it in his bottle when the water ain't no good The dog drinks it, but he don't know if he should Some folks say it's the nectar of the gods But coke is the drink of the death Ook is the drink of the David Rovick standı bir şarkı. Ölüm mangalarının içkisi meşrubattır, koladır diyor. Evet. Kola demişken, meşrubat demişken aslında e, şeye geçelim. E, tecrübe konuşuyor. Logosuyla Jale Özgen Türkün ekonomi sayfasında Radikal'in yaptığı bir mülakat var Tunca Özilhan'la Anadolu Grubu yönetim kurulu başkanı kendisi ve e, yani e, çok öğretici bir mülakat bir birazcık Kola grubunun pardon şey grubunun. Ener ...nedir... ...enerjiden içecek sektörüne... ...gıdadan otomotive... ...aktif büyüklüğü ağzlarını ...sulandıracak şekilde 9 milyarı da... ...bulan Anadolu grubunun yönetim kurulu... ...başkanı Tun Tuncay Özilhan... ...Gerze'de yapmayı, plan yapmayı... ...planladığı termik santral yüzünden... ...son günlerde sıkıntılı diye başlıyor... Ee, ...yani niye... Ee, ...onun sıkıntı olduğunu da... ...şöyle anlatıyor... Bugüne kadar 15 milyon dolar harcadım. Bunun üzerine ÇED raporu yani çevresel etki değerlendirmesi raporu çıkmazsa... E, ...bir bardak su içerim demiş. Ama tam e, miktarını da bilmediği anlaşılıyor ne kadar harcadın. 14-15 milyon dolar en az demiş. Yani böyle... 1 milyon dolar gibi ufak bir meblağında lafım lafı mı olur şeklinde söylüyor. Harcadığı miktarı da tam olarak... işte 14-15 milyon, milyon, milyon, milyon, milyon, milyon, milyon dolar. O da en az. altı 6, -6 konulunca gibisinden bir şey. Yani ee, milyon dolar başka insanlar için epey bir fark edebilir sanıyorum ortalama insan için. Kendisine neden termik santrali seçtiniz? Yani yatırım için sorusu da yöneltilmiş. Yatağın gibi çok kötü bir örnek var sonuçta ortada denilmiş. Ee, Özülhan buna da bu soruya da 50-60 sene öncenin Doğu blokunun çok eski teknolojisinin uygulandığını söylemiş yatağında. Bu arada yatan e, santralinin de öyle 50-60 senelik bir santrali olmadığını da belki burada söylemek lazım. Neyse ama 50-60 sene öncesinin teknolojisi uygulanmış diyor. Hakikaten de çevre faciası yaşandığı diye de kabul etmiş. Evet. Bildiğim kadarıyla çevre faciasını yeni teknolojiyi savunan ve ülkenin en büyük gruplarından birinin... CEO'su bile kabul ederken bu devam et, ettirildiğini sanıyorum değil mi? Neyi? Henüz kapatılmadı. Hayır hayır. Ee, şey diyor İskenderun'da bir termik santral var diyor bizim e, yapacağımız projenin birebirini Eren Holding altı ay önce yaptı demiş e, Gerzelileri de bu santrali İskenderun'daki santrali gezmeye davet etmiş. Gelsinler göstereyim diyor peki kendisi Eren Holding'inde bir şeyini mi yapıyor? Bilmiyorum. Ee, reklam mı? Tanıtım mı ee, reklam, bir de yer göstereceğine denir. Teşrifat. Hı. Buldum kelime. Teşrifatçılığını mı yapıyor Şimdi ya? bir kere Her şöyle kendisi gösterebilir herhalde. Birkaç evet? yanlış var yani. Hani Tuncay Özilhan da bunların bilincinde olabilir veya olmayabilir. Birincisi temiz termik santral diye bir şey yok yani faaliyeti itibariyle. Ee, ...var olduğu bölgeyi daha fazla ve daha çabuk tahrip eden, e, daha az ve daha yavaş tahrip eden termik santral var. Bu bir. İkincisi, e, sonuçta hani karbon, e, karbondioksit salınımın bakımından temiz e, santral diye bir şey yok. Hepsi aynı şekilde. Nerede yapılırsa yapılsın dünyada zararlı. O yüzden Gerze'de verilen mücadelede iklim değişikliği bakımından bakıldığı zaman... ...dünya için verilen mücadele olduğunda... ...altını çizmek lazım. Gerze'ye özel... ...yerel bir mücadele değil sadece. Hayır ya zaten dünyada yani... ...artık hiçbir tartışma... ...götürmeyecek kadar... ...kristal berraklığında... ...billur gibi bir net... ...şey var ki... ...o da... ...yeni... ...kömür kullanımı yapılması... ...halinde... ...bu dünyanın iki derece... Endüstri devrimine göre iki derece artış sıcaklık artışını önleyemeyece, bu da dünyadaki canlılar alemi için adapte olmuş olduğumuz işte canlıların bu bildiğimiz medeniyetin yeşerdiği dünyanın artık olmayacağı bu net olarak ortaya konmuş bir şey. Ama bundan tek bir kelime yok yani ne gazeteci soruyor ne de Tuncay Özilhan cevap veriyor bu küresel iklim değişikliği küresel ısınmayla ilgili hiçbir konu yok. Çevre dostu teknoloji diye de ilk defa duyuyorum ben böyle bir şey. Termik, termik santral mı? Çevre dostu termik santral terminolojisini ben bunca dünya üzerindeki yaşam için en e, kötü şeylerden bir tanesi termik santral. Ama çevre dostu diyor. Bilemiyorum yani ne nedenmek istediğini orada. Yok ben söylüyorum. Hatta bulabiliriz. Yani başka örnekler de var demiş. Çevre dostu. Termik santrallerde orada ne, nehrin kenarında şehirlerde Avrupa'da kuruluyor demiş. Gidip görebiliriz. Bir davette orada teşrifat olarak. Etrafında sebzesi meyvesi yetişiyor diye net bir şekilde söylemiş Tuncay Özilhan. Çevre dostu termik santral herhalde ...dünya e, literatürüne de bir katkı olarak kabul edilse gerekir. Bu sıralarda Türkiye'den bayağı katkı da yağıyor. Peki çevre örgütlerine bunu teklif ettiniz mi sorusu var? Nein. Çevre örgütleri çok sabit fikirle yaklaşıyor demiş buna cevabe Özilhan. Yöre insanları da aynı şekilde düşünüyor gibi ufak bir hamle kıpırtı gelmiş gazeteciden Özgen Türk'ten pardon Yöre çok farklı demiş sosyolojik bir analiz getirerek Özilhan, Gürültü çıkaran 50-60 kişi var demiş Çok daha fazla sessiz kalan ve santralin yapılmasını isteyen insanlar da var çünkü 1 milyar Avroluk yatırımın bölgeye çok büyük katkısı olacak. Yatırımın o bölgeyi çok kalkındıracağına inanan bir yöre halkı var. Ama onlar sessiz demiş. Ee, çevre örgütleri çok sabit mi düşünüyormuş? Sabit fikirli, fikirli mi? Fikirli evet. Ee, bu, şundan olabilir. hani Sabit fikirlilikle bilimsel gerçeklikleri birbirine karıştırmamak lazım. Ee, çok esnek olmayan bilimsel bazı veriler varsa elde. E, Onlardan bahsetmiyorum. Evet. Gazeteci sormamış. O da cevap vermemiş o konuya. Hayır yani bu konuda bilim, bilim faaliyet gösteren yok. çevre örgütlerinin birçoğu bu bilimsel verileri kendilerine referans alarak faaliyet gösteriyorlar. Yoksa öyle e, hadi Sabit biz bir konuda fikir. faaliyet gösterelim amacıyla, şeyle değil. Sloganıyla yola çıkmıyorlar. Vazgeçme ihtimaliniz var mı sorusunda? Kesinlikle yok. Bu bizim hakkımız. Bu bizim hakkımız. Eğer ÇED veriyorsa haklı. bunu yapmak benim hakkım ve hakkımı kullanırım. Son derece haklı. Burada ben eleştirecek hiçbir şey göremiyorum. yani e, Bence iyi de konuşmuş bu noktada. Öyle bir hakkı var şu anda. Evet. ÇED yani, e, raporu verirse vermezse ne olur? Aynen değil? öyle. Yani bu şu demek e, bir kısım insanın e, çok daha az sayıdaki bir kısım insanın e, çok sınırlı sayıdaki e, sınırlı bir alandaki çıkarı için e, çok daha geniş... E, bir kesimin e, çok daha geniş çıkarlarının üstünün örtülmesi anlamına geliyor. Özel çıkarlar işte Anadolu işte, grubunun özel çıkarlarını savunmuş. Aynen öyle. Buna, haklı şu kal. anda da buna hak veriliyor. Yani bu, bu mevcut yasal sistem içinde buna hakkı var doğrudur. Peki şeyi de sormuş Cale Özgen Türk. Türkiye için önemli, çok önemli HES'ler, nükleer, rüzgar, güneş gibi alternatifler var. Rüzgar ve güneş yatırımları ihtiyacı karşılamaz mı demiş. Şimdi santralin bir kere dev bir santral olduğunu söylüyor. Hemen Türkiye'nin enerji ihtiyacının yüzde dördünü üretecek. HES'lerde ise randıman düşük demiş. Rüzgara gelince. Şimdi bak tek tek ele alıyor e, Mahir. Rüzgara gelince okyanusu rüzgar direkleriyle donatırsak ancak Türkiye'nin ihtiyacını karşılar demiş. Bir hesap yapmış herhalde rantabilite hesabı. Bütün denizin üstünü rüzgar gülleriyle direkleriyle kaplamak gerekir demiş. Bunu burada bitirmiş. Bağlamış. Ee, ben nükleerin de olması taraftarıyım demiş. Onu da orada bitirmiş. Geri kalanını da söylememiş. Yani alternatif teknolojilerle bu karşılanmaz. Mesela güneşten hiç bahsetmemiş. Jeotermalden bahsetmemiş. Güneş panellerinden işte güneş pillerinden ya da e, biyokütle ...gibi başka şeylerden... ...kesinlikle bahsetmemiş... ...ve her şey demiş... ...alternatif teknolojilerle bu karşılanamaz... ...Türkiye'de tüm enerji projelerine... ...karşı çıkılıyor demiş... ...her şeye karşıyız... ...o zaman keselim elektrikleri... ...karanlıkta bilincinde, oturalım... ...bilincinde olmadığı bazı şeyler olabilir... Ee, ...bu noktada... ...Türkiye'nin enerji ihtiyacını karşılamada... yenilenebilir enerjinin e, rolüne ilişkin... ...devlet kurumları da dahil olmak üzere... E, ...yayınlanmış sayısız rapor var... Bu raporlardan da takip edilebilir. Hani tabii ki e, bir kere zaten enerji e, arzı güvenliğini sağlamak için tek bir kaynağa yatırım yapmanın hiçbir e, stratejik olarak mantığı yok. Hani sadece deniz üzerine veya karaya kuracağınız rüzgar gülleriyle veya sadece güneş paneliyle. ...enerji arzının güvenliğini sağlayamıyorsunuz... ...ama bunların hepsini, yeni bir enerji kaynaklarının hepsini topladığınızda... ...Türkiye'nin e, çok çok yüksek bir potansiyeli olduğunu... ...hani örneğin bu konuda... ...dünya liderlerinden biri olan Almanya ile kıyaslandığı zaman... ...çok daha yüksek potansiyeli olduğunu görüyorsunuz... ...ki o Almanya biliyorsunuz... ...2020 senesine kadar... E, ...ülkedeki bütün nükleer santralleri... E, ...enerji... E, ...arzında önemli bir fay sahibi olan nükleer santralleri... ...kapatma gibi bir hamlenin altına... ...girebiliyor... E, ...Türkiye bunu yapamıyor... E, ...sanıyoruz bu konuda bir bilgi eksikliği var. Kamuoyunda A da... ...yatırımcıda da. Dev bir liman yapacağız. ithal kömür... ...kullanacağız. gerdiği ...250-300 milyon dolar... ...ekstra yatırım yapıyoruz. orada da... da bir ...50 milyon dolar filan oynuyor... ...böyle... ...miktarda. Ki çevre kirliliğin... ...önüne geçilecek. Böyle olmazsa çel çıkmaz zaten demiş. Kirlilik Avrupa standartlarının... ...altında olacak demiş. yani kirli... ...çevre dostu santralin aslında... Kirlilik yarattığında kendi içinde de biraz çelişmiş Öz İlhan. E, hayır çelişki değil o. Şöyle kirlilik biliyorsunuz e, Avrupa standartlarında da böyle. E, satın alınabiliyor. Evet. Kirletme izni falan deniliyor ona. Yalnız... E, Kirleten öder demiyor ama değil mi? Yok. ...sanıyorum o söyleştiği demiyor. Yani FSP var. sen Coca-Cola tüketmeyin... ...gibi protestolar gündeme geldi... ...sizi etkiliyor mu demiş. Evet üzülüyorum. Yıpratmaya çalışıyorlar. Bizi bu yolla baskı altına alamazlar... ...diyor. Bakalım. O konuda da yanılıyor. Kim baskı altına almaya... ...çalışıyormuş kendisini bu konuda... ...bu yolla? Yani Sabit çünkü fikirli tüm dünyada, dünyada. Tüm dünyada... E, ...çok ideal olmasa da... ...hani genel kabul gören bir... E, ...yeni kampanya biçimi bu... ...şirketleri tüketim alışkanlıklarıyla... ...yönlendirmeye çalışmak. Hani Türkiye'ye özel önemli. bir durum değil bu. Hatta... E... Daha fazla konuşmana izin veremeyeceğim. Peki. Ben bu program bitti. Ve sen... ...sen kovuldun. <gülüyor> Olamayacak çırak olarak. Yalnız... ...yarın buçukta gelmem. <gülüyor> Bu beni mutlu edebilir. Çırak <gülüyor> programından bahsediyoruz. Yanlış <gülüyor> anlama. <gülüyor> Tüh. <gülüyor> evet, gazetecinin e, yeni Türk'ünde biraz daha ders çalışmaya ihtiyacı olabilir diye düşünüyorum. Gelelim orman meselesine. Geri mi geldik orman meselesine? Geri geldik. Ee, ...her şeyi çözecek bir formülüm var. Rahatladın değil mi? Hayır. 2B. Çünkü bu sözü ne kadar... Ne, ...kaç defa duyduğumu sayamıyorum bile artık. 2B her şeyi çözecek demiş. Meclise geliyor Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. 2B arazilerine ilişkin taslak hazır demiş. Tasarı en kısa sürede meclise sevk edilecek. Devle... Dikkatini çekiyorum. Bu tasarıyla ne olacak? Her şey çözülecek. Ama en önemlisi ne olacak? Her şey çözülecek. Birinci derecede çözülecek her şey hangisi? Şey. Devletle vatandaş arasındaki ihtilaflar vardı ya bunca yıldır yüzlerce yıldır. Evet. Bin yıla yakın bir zamandır. Onların hepsi çözülecekmiş iki beyli. Mehmet Şimşek öyle ilan etmiş. Ya devlet ve vatandaş arasındaki ihtilaf da aslında ne kadar belirleyici bir ifadedir. Devlet vatandaşa kovuldun diyecek mi acaba? Çırak programında olduğu gibi. Şimdi mesela demiş ki 2B'nin geliri kentsel dönüşüme aktarılacak. Bunu bekliyordun değil mi işte? Evet. Neredeyse hazır yasa demiş Maliye bakın şimdi. şey 2B yasasıyla kentsel dönüşüme gelir üretilmesinin hedeflendiğini dile getirmiş. 2 Tarım arazilerinin 2012'de çok hızlı bir şekilde kentsel dönüşüm için belediyelere ilgili idarelere tahsis edilecek yerleri tahsil edilecek yerleri tahsis edeceğiz demiş. Yani burada bir yanlışlık var herhalde tahsis edilecek olsa gerek. Hak sahiplerine de sorunsuz şekilde satacağız demiş. Zaten Türkiye'nin her tarafı 2B ile dolu demiş. Bugün İstanbul'da öyle semtler öyle ilçeler var ki neredeyse tamamı 2B arazilerinde yapılmış. Bu yasayla devletle vatandaş arasında 40-50 yıldır devam eden ihtilafların çözülmesini amaçlıyoruz demiş. Bunun da seni müthiş sevince gark etmiş olduğunu görebiliyorum gark. Yani bayağı işte kaç yıllık devletle vatandaş arasındaki sorunlar bir hamlede Gordyon düğümü gibi çözülüyor. Benim çöz... bugüne bugün Gordion. bir ihtilafım yok. Ee, peki tarım arazilerini de soktuklarını biliyor muydun 2B arasında Biliyordum. Mücavir alan dışındaki tarım arazilerini çiftçilere satarak ölçek büyütmelerine yani böylece büyük dev çiftçilik ve agro ne denir ona? Agro business dedikleri dev sanayi tarım sanayi kuruluyor e Birçok da e, FETA kompli veya artık ne deniyor ona. Vaki mi? Evet. Tam olmadı gerçi ama neyse. Yani e, mevcut durumla meşrulaştırılmış, yasallaştırılmış olacak bir şekilde. İyi. Evet bu da bütün yani. 2000... Yani çünkü şöyle bir yanlış algı var orada. Devlet ve vatandaş arasındaki e, ihtilaf deniliyor ya. Aslında orada devlet ve vatandaş arasında bir ihtilaf söz konusu değil. Daha önce de dediğimiz gibi e, sınırlı bir çıkarla daha geniş bir çıkar grubu arasındaki bir ihtilaf söz konusu. Burada e, devletin görevi hakemlik yapmak. E, orada e, maalesef belli bir grubun lehine e, karar verme görevini üstlenmiş oluyor devlet. Evet, bunu, yanlış mı? E, evet, yani bu konuyu en Türkiye'de bile bildiğim kadarıyla en yakından takip etmek etmiş ve etmekte olan e, tema grubundan e, Ömer Bey avukat hukukçu bunun bu işi. Ormanları kamu, ortak alanları ortak varlığımız olan ormanların da büyük ölçüde elden gitmesine yol açacağını söylüyordu. Ama onun bilgisi yanlış olabilir. Bakan çok daha iyisini düşünüyor olabilir tabii. Maliye Bakanı mı? Evet. Ben sanmıyorum. Bu konuyla ilgili daha donanımlı olduğunu pek düşünmüyorum. Maliye bakanının mı? Evet. Benim düşüncem. Bunu da geçiyorum. Bu, bu sorunuzu hallettik. Devlet vatandaş arasındaki sorunları da çözdük. Şimdi bir başka sorun. Van meselesi. Van için tek yürek olan binlerce kişi olmuştu. Van'dan gelen haberlerden sonra 7, 10'da ikilik sarsında. MTV MSNBC'nin bir haberi vardı elimizde. Günlerdir benim düşündüğüm bir meseleye parmak basıyor. 650'den fazla insan öldü. Binlerce insan evsiz kaldı. Biliyoruz işte. Fakat şimdi büyük bir şey vardı ya. Toplam Van için tek yürek programı yapıldı. Televizyonlarda. Ekranlar başına kilitlendi. De, kimi depremlizedelere milyon dolarlar başladı. Kimi de SMS denilen o mesajlar, elektronik mesajlar atarak kendi kesesine göre yardım yaptı. Van için Tek Yürek programında 62 milyon Türk Lirası, Kardeşlik Zamanı programında ise 65 milyon Türk Lirası bağışta bulunacağı vaat edildi. Hakikaten gerçekten tüyler ürpertici manzaralar vardı yani şey olarak insanı hassasiyetten duygulandıran. Çünkü önde gelen e, sunucular mankenler, müzisyenler bir araya gelip ekranlar önünde hakikaten Van için Tek Yürek programını yaptılar. Ve kardeşlik zamanı programını 60, birinde 62, birinde 65 milyon bağışta bulunacağı vaat edilmişti. Yalnız o zaman da sözünü etmiştik. Bu programlar takip ediliyor mu sonra burada verilen yapılan taahhütler falan diye. Toplam 127 milyon liralık yardımın 77 milyon lirası aynı konut okul sağlık ocağı 50 milyon lirası ise nakdi yani para olarak cash yardım olarak açıklanmış. Ertesi günü de programın televizyon yetkilileri yardım vaat edenleri tek tek arayıp para toplamaya başlamış. Şimdi bir habere göre takvim gazetesinin haberine göre programdan 5 gün sonra yardımların sadece 3'te 1'i toplanmıştı. Aradan geçen 3 ayda da değişen bir şey olmamış. Bugüne kadar nakdi yardımları sadece 33,5 milyon lirası toplanabilmiş. 16,5 milyon liralık yardım sözde kalmış. 77 milyonun aynı yardımında akıbeti anlaşılamamış. Yardım yapmama amcam izin vermedi demiş bir yeğen mesela. Büyük bir inşaat firmasının patronu. Amca, en güzel de en dikkat çeken isim maalesef ismi vermiyorlar sadece inisiyaller olarak verilmiş ş.ö nokta 16.5 milyon luk ödenmeyen nakdi yardımlarda en çok dikkat eden isim inisiyel diyelim bu ş.ö demiş ki 3 milyon dolar yardımda bulunacağını açıklamıştı ama tek kuruş bile bağışlamamış Kusura bakmayın sarhoştum ne dediğimi hatırlamıyorum demiş. Harika. Bağış yapmayanlar deşifre edilecek diye de bir haber var ama ne kadar geçerli olur bilmiyorum bu. Valla bütün biz televizyon, radyo kanallarını hemen hemen içeren bir programda bağış yapacağını belirtmesi kadar geçerli olmaz. Ee, başka bir şey belki lazım orada. Bizi hepimizi aldatmış olabilirler mi? Bir kısım evet. Ama ben size iyi bir haber vereyim mi? Ver. Siz bir duyuru yapacaksınız ama ondan önce iyi bir haber vereyim ben size. Bu şekilde programı da iyi bir şekilde en azından kapatma şansı yakalamış olursunuz. Ee, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın internet sitesi yenilenmiş. En hey, çarpıcı heyo. yeniliklerden biri ne biliyor musunuz? Logosu değişmiştir. Amblemi. Hayır. Hayır. Çocuk sayfası eklenmiş. Çocuk sayfasına tıklayanlar interaktif bir sunumla karşılaşıyorlarmış. Mit sayfasında MIT, devlet ve istihbarat gibi temel kavramların tanımı yapılıyormuş. "Merhaba sevgili çocuklar. Milli İstihbarat Teşkilatı çocuk sayfasına hoş geldiniz." diye bir kadın sesiyle açılıyormuş sayfa. Çocuk Ondan sesiyle sonra... değil ama. Bir kadın sesi deniliyor. Sayfada göze kaçmadım. çarpan, sayfada göze çarpan en önemli detay nedir biliyor musunuz? Çocuklara istihbarat dünyasını sevdirecek oyunlar varmış interaktif mitin minik fareleri <gülüyor> olmadı ben bunu kabul edemem Çünkü Van'dan erişin evet. haber farelerine Evet kötü bir gönderme oldu bu mitin minik çıyanları güzel <gülüyor> ben her zaman bir çözüm yolu buluyorum görüyorsun Evet şimdi birkaç da duyurumuz var aslında onları da söyleyelim. Elimizde sınırsız ölçüde haber kaldı. Hafta sonunda müthiş bir birikim vardı ama Uludere meselesini ve bu özellikle e, Tunca Özilhan gibi konuları ve 2B gibi konuları da yeterince üzerinde durmaya fırsat Bulabildiğimizi düşünüyorum. Gerisini de sonraya bırakabiliriz. 10 Ocak'ta Ankara'da 3. Köprü ihalesi eylemi basın toplantısı var. Seni oraya çağırıyoruz. Çağırıyorlar. İ i̇hale? Bitmedi mi o? Hayır. İhale değil. ile ilgili basın Bildirin. toplantısına. <Gülüyor> e, olan Bunu... olmuş. Belli olmaz bu işler. Ben... Zilhan ne diyor Anadolu grubundan ben baskılara boyun eğmem diyor. Bu baskı meselesi öyle boyun eğmemekle dirençle filan olacak bir şey değil. Yeterince basınç geldiği zaman tabandan halktan. Zaten öyle seçenek olmuyor. Öyle sanıyorum. bir seçenek ortadan kalkıyor ben de onu söyleyecektim. Burada da öyle ihalede olmayabilir. Bak baskının durumuna bağlı basıncın. Tüm yaşam savunucularını 3. köprü projesi ihalesine karşı Ankara Karayolları Genel Müdürlüğü önünde İstanbul'u, ormanları, ormanlarımızı, mahallelerimizi, su havzalarımızı, yaban hayatını ve yaşamı savunmaya çağırıyoruz diyor. 3. köprü yerine Yaşam Platformu tarafından ihale zaten 10 Ocak Salı günü yarın yapılıyor. Ankara'daki Karayolları Genel Müdürlüğü'nde yapılıyormuş işte. Onun önünde ihale önünde etkinlik var. Ondan önce de İstanbul'da bir basın toplantısı yapılıyor. 9. o, o bugün. 9 Ocak bugün yani saat 12'de e, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul şubesinde bir basın toplantısı yapılıyor. Ondan sonra da Ankara'da yarın ihale e, Ankara Karayolları Genel Müdürlüğü'nde bir hareket var. Bir başka duyurumuz var. Ranting'in 24. duruşması Ranting cinayetinin yeni duruşma yarın. Ranting'in katledilişinin üzerinden 5 yıl geçti. 24. kez sahnelenen temsilde bir arpa boyu yol kat edilmedi. Biz bu davanın tanığıyız. Takipçiyiz, takipçisiyiz, nöbetçisiyiz. Tehdit eden de, işaret eden de, pusu kurup tetik çektiren de, çeken de bütün suç ortakları tek tek yargı karşısına çıkana dek bu dava bizim için bitmeyecek. Adalet nöbetimizi tutmak, davamıza sahip çıkmak, bu dava böyle bitmez demek için 10 Ocak, Salı sabahı saat 10'da aynı yerde bir araya geliyoruz. Rant için, adalet için diyor rantın arkadaşları. Beşiktaş İskele Meydanı saat 10. Salı günü yer. Evet şimdilik galiba... Şeyimiz bu kadar. Konuşsak konuşuruz ama bence kendimizi kovalım. Evet, kovalım. Ama bu zaten en güzel haberi. Ben şimdi hemen gidip koridorda kurduğum küçük mit Çocukları bilgisayarına basacağım. Renkli tuşlarına onunla oynayacağım. 23 Nisan'da içinizdeki çocuğu götürelim oraya. Evet koltafa falan otursun. Çok güzel olacak. Evet bitirirken Leonard Skinner grubundan Demiryolu şarkısını çalalım. Cassie LaRue Gaines grubun elemanlarından şarkıcı onun doğum günü 1945'te 9 Ocak'ta doğmuştu. 1977'de bir büyük kaza sonucunda grubun birçok elemanıyla birlikte hayatını kaybetmişti. Ona bir günaydın diyelim ve Railroad Song geliyor. Hepinize günaydın. Günaydın. günaydın. günaydın. So write me another song While I'm on my way I'm on Jump me a brave train This is what I say I said You To train Take me away Oh, I hear the train are coming And the hag was all bound round. Wow. Well, I'll play playin' this rock and roll, and I think that's fine. But I'd like to go back, Lord, a little further in time. Wow. Well, I'm a lover, and I know And mess I'll pass out in, just write me another song. Is what I say este